www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Uçan Halı Pat pat pat diye sesler duyulur. Bedriye Hanım yine balkonda yastıkları çırpıp battaniye ve halı silkeliyordur. Apartman sakinleriyle esnaf bu silkeleme işinden rahatsızdır. Alt kattakilerin çamaşırı asılıdır, tozlanır, kirlenir, hiç önemsemez. Yeter ki o işini yapsın. Misafir gelmesinden hoşnut olmaz. Ender de olsa gelenleri küçük odada ağırlar. Salona almaz. Evinin kirleneceği düşüncesi vardır. Elektrik süpürgesini neden kullanmıyorsun? Hem yorulmamış olursun hem de etrafı tozutmazsın diyenlere kimsenin aklına ihtiyacım yok. El aleme ne diyerek çıkışır. Onları susturur. Herkesin evine teklifsiz gider, davet beklemez. Gidecek kapı bulamazsa esnafın dükkanında oturur, çene çalar. Bir gün başımıza taş değil halı yağacak diyerek şakayla onu kınayan kasap mazluma çok kızar. Öfkelenerek yüksek sesle, koskoca şey düşer mi der bildiğini okur. Çenesiyle herkesi sindirmiştir. Kimse onu bu işten vazgeçiremez, onunla uğraşmak istemez. Mazlum dükkanın önünde tabureye otururken ses duyar, başını kaldırır, yukarı bakar. Bedriyan'ın balkonda minderleri çırpıyordur. Her halı siltiğinde toz en çok onun dükkanının önüne yağar. Müşteri içeri girmez, kaçar. Kasap rahatsız olanların başında gelir. Yine başladı, toz yiyacak diye oflayarak düşünür. Öyle bir şey olmalı ki balkondan asla halı silkelemesin diye içinden geçirir, ah eder. Bedriye evin girişinde ayak altındaki küçük halının çok dozlandığını düşünür. İyice silkeler, demir korkuluğa serer, aşağıya sarkıtır. Hava bozmuştur, sanki yağmur yağacaktır. Aniden şiddetli bir rüzgar eser, halıyı uçurur. Ay havalandı, gitti, gidiyor diye çığlık çığlığa bağırır. Mazlum kasap uçan bir halı görür, havada süzülüyor gibidir. Halı yavaş yavaş yere düşerken caddeden geçen bir kamyonun ön camına şap diye yapışır. Şoför önünü göremez, kamyon acı bir fren sesiyle sürüklenerek durur. Şoför araçtan çılgın gibi iner, ağza alınmayacak küfürlerle. Bu halıyı balkona asan kim, bana kaza yaptıracaktı, yandaki arabaya çarpacaktım, neredesin, çık ortaya, çık diyerek avaz avaza bağırır. Çok öfkelidir. Apartman balkonlarına bakar, kimse yoktur. Oradaki esnaftan çıt çıkmaz. Dükkanın önünde kasabı görür. Bu halı kimin, biliyor musun diye sorar. Mazlum susar, bilmiyorum dercesine omuzlarını kaldırır, bir şey söylemez. Halının kamyon camına yapıştığını görmüştür Bedriye Hanım. Balkon köşesinde yere çöker. Görünmeyecek şekilde gizlenir. Hele şoförün bağrışından küfürlerinden sonra ortaya çıkarsa başına gelebilecekleri düşünür. Çok korkar. Göz ucuyla bile aşağı bakamaz. Önceme yapışan halı ani frenle yere düşerek kamyon altındaki şafta dolanmıştır. Şoför çıkarmak ister ama beceremez. Öfkeyle öyle bir çeker ki halı parçalanır. Kaldırıma doğru fırlatır atar. Küfür ederek kamyona biner oradan uzaklaşır. Aradan bir süre geçer. Bedriye yerinden kalkamaz. Olayın korkusu ve şoku hala üstündedir. "Abla, abla!" diye kasap seslenir. Alaylı bir şekilde, "Kamyon gitti. Saklandığın yerden çıkabilirsin." der. Korkudan dilini yutmuştur sanki. Mazluma cevap bile veremez. Halının uçup kamyonun ön camına yapışacağı akla hayale gelmez bir olaydır. Kasap mazlumun şakayla söylediği, başımıza halı yağacak sözü gerçek olur. Ama kör talih, hiçbir şeyden habersiz yolunda giden kamyon şoförüne isabet eder. Bedriye Hanım artık ne halı silkeler ne de uçabilecek eşya koyar balkon demirlerine. Bu korku ona güzel bir ders olur. Kasap mazlumun ahı tutmuştur. Ee ne demiş atalarımız, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.